Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Avi'ye Abi de, de günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Nereden başlasak diyorum. <gülüyor> Başlamak <birinden> kolay <gülüyor> ne tarafa doğru. <gülüyor> Ve nasıl bitireceğiz. <gülüyor> Bitmez bu. <gülüyor> E sen Kıbrıs diyordun. Bitmez bir rüya. O zaman gelecekten başlayalım. Gelecekten <gülüyor> başlayalım, evet. Şimdi bu Kıbrıs meselesi e, hızla 18 Nisan'da seçim var e, malum. Cumhurbaşkanlığı seçimi. E, yeni bir sondaj çıktı. Yüzde 67 çıkıyor Derviş Eroğlu. E, yani, muazzam bir fark var. E, ee, Derbüşer burada... olur bir star haline aldı anladığım kadarıyla siyaset dünyasının bir sitarisi. Öyle mi diyorsun? E bu bu oyla, o oranlarla evet. E, e, e, fakat e, UBP'nin e, politikalarıyla alakası yok tabii, Derviş Erol'un e, kazanacak olmasının bunun e, CTP karşıtlığı. Avrupa Birliği karşıtlığı, Rum karşıtlığı, falan, tamamen menfi bir oy üzerinden e, yürüyen ve ortaya çıkmış bir sonuç öyle anlaşılıyor. Hı, Çünkü bize... UBP'nin şu son seçimden bu yana, ya UBP hükümet e, sonuç itibariyle, yani yürütmenin büyük bir bölümü onun elinde e, ve Mehmet Ali Talat sadece e, Hristofias'la müzakere ediyor. Dolayısıyla e, icraat e, nedir diye baktığımızda e, icraat bir facia. Ama de memnunlar demek ki. E, öyle. Tabii. Türkiye sağ olsun. Şimdi orada böyle bir kanık sanma var. Tabii esas mesele de herhalde o. Yani orası artık yani adanın kuzeyi. Bu e, Türkiye'nin vilayeti haline gelmiş. Yani, e, fiyatlar bile aynı. Yani aşağı yukarı. Hiçbir Farklılığı, özelliği kalmamış ee, ve epeydir söylenir. Yani nüfusun e, tahmin edilenden çok daha fazla olduğu veya söylenenden çok daha fazla olduğu konusu. Ama bu sefer bir rakam işittim, tüylerim diken diken oldu. 260 bin kişi yaşıyor orada resmen, aşağı yukarı 260 bin. Kayıtlı araba sayısı 420 bin. Şimdi, e herkesin iki arabası var. Demek. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bu, or, bu oran bir kişiye 0.7 biliyorsun. Ki orası araba cenneti bir memleket. Yani Kıbrıs artık küçük Amerika bile değil. Hesap etsen sen yani. Bu ne demek? Şakası bir tarafa. Orada çok daha fazla insan yaşıyor demek. De, Kaç araba yani dedi? biri iniyor biri kalkıyor zaten. Yani Hatay, Adana, Mersin aklına ne gelirse her taraftan uçak iniyor oraya. Yani bir, 3 aylığına giriyor oraya Türkiye vatandaşları. Ama hangisi, kaç tanesi geri gidiyor falan. zaten yani Kaç araba dedin, pardon. 420 bin. Kayıtlı evet. araba. Evet, ilginçmiş. Dolayısıyla nüfusun 260 değil, bundan en aşağı 2, hatta 3 misli olduğunu söyleyenler var. Zaten gözüküyor. Yani eskiden Kıbrıs çok... Tenhal. Tenha bir yerdi. Yani kuzeyi en azından. Şimdi hiç öyle değil. Vızır vızır ve zaten bütün marka o yüzden bir Türkiye vilayeti diyorum. Ee, şimdi bu tabii e, orada sanal bir ekonomi var. Yani bir inşaat furyası başlamıştı. O bitti. Orams davasıyla yani artık orada orta halli İngilizlere villa satılamayacağı ortaya çıktı. E o, o villaları kim alacak? Yani o çorak susuz Kıbrıs toprağında aviye teklif edeceğim ama. Ben zaten elimle kendimi göstermiştim gösteriyordu bile. Gösteriyordu Allah'tan televizyon değiliz. <gülüyor> Sen ama onu hissettin. Tabii ki. Ondan bir tane verelim mi? E, valla herhalde fiyatlar da düşmüştür Düştür. diye. Ben avuçları... Heh, ama, e, o olabilir valla niye olmasın? Volkanı yani camını... Bu, öbür bu dünyada bir, bir dikili ağacın olsun diyorum. <gülüyor> valla artık zamanı geldi. Ben de aynı fikirdeyim yani onu kim alır i̇şte Türkiye'li alır mı Orta Doğu'lu alır mı almaz tabi işte orada birkaç tane kumarbaz var buradan giden İsrail'den giden bunun dışında 40 bin asker var onlar kapalı devre bir ekonomide yaşıyorlar i̇şte bir ordu onların bir ucuz yani o dünyadaki hiçbir fiyatla alakası olmayan bir sistemleri var onların yani bir alışveriş sistemleri malum 3 liraya fen falan çektiriyorlar. Dolayısıyla onların da ekonomiyle alakası yok. 50 bin tane öğrenci var Türkiye'den ve Orta Doğu'dan gitme. Bu hiçbirinin diploması tanınmıyor bu orada. Namibien üniversite var. Ee, Avrupa'da tanınmıyor bu diplomalar. Yani e, bununla ekonomi döner mi dönmez? Ha, bu ekonomi yani bu sanal ekonomi, bu Türkiye'nin yani pek çok üretmeyen ama tüketen vilayeti gibi. İşleyen bir ekonomi Türkiye'yi batırır mı? Askerin e, masrafı da dahil olarak, olma, e, dahil edelim buna. Bence batırmaz ama e, tabii bunun bir, e, yani bu de facto e, fiilen ayrılmanın e, siyasi bir bedeli var tabii. Ne demek, e, ne ifade eder? Bir, e, Türkiye'deki demilitarizasyon süreci, askersizleşme diyelim adına süreci devam ederken ki oraya geleceğiz orada 40 bin asker ila nihaye oturacak demektir Türkiye açısından ki bu hiç tabii hayırlı bir şey değil çünkü asker orada sadece oturmuyor yani bir, bir ister istemez Kıbrıs Kuzey Kıbrıs'ın siyasetinin içinde de bulunuyor zaten yani çok görünür haldeler. E, i̇kincisi de e, Kıbrıs Cumhuriyeti e, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan müzakerelerini şimdi 14 başlığa çıktı e, veto edilen ya e, açılamayan başlıklar Kıbrıs'tan ötürü e, bu e, işte artık geriye zaten açılacak başlık kalmadı. Hmm. E, bu, bu da yani fiilen müzakereleri bitirir demek. Umurumuzda değil. E, biz bunun bedelini öderiz. ...dersin ama tabii bunun bir bedeli olduğu da... ...açık yani artık o bedeli... ...şu veya bu şekilde ödersin... Ee, tecrit edersin kendini oradan buradan... ...açılımlar derken... Bir, bir, ...bir dolu kapanımla... ...kapanan kapıyla yüz yüze kalırsın... ...falan filan yani... E, ...ama Rumlar bu... E, ...bu fiili durumu... ...bu resti görür mü? Kanaatimce görür Avrupa Birliği üyesi... ...Ortodoks dünyayla... ...Ruslarla başta olmak üzere... ...çok iyi ilişkileri var... E, Doğu'yla çok iyi ilişkileri var. orada illaki petrol arayacaklardır o civarda Türkiye hiçbir şey yapamaz yani orada öyle atıp tutmayla olacak şey değil Dolayısıyla onlar bu, bu resti görür yani bir de bir offshore bankacılık yapıyorlar. Şimdi Yunanistan'dan 10 milyar euro çıktı geçen hafta. Ee, gelen bilgilere göre e, bir büyük bir bölümü Kıbrıs'a gitmiş. 3 milyonda turist çekiyor. Bak e, abi güneye de gidebilirsin yani. Ama ev almak açısından tavsiye etmişsiniz. Değil mi? Evet. Yok, ben de olsa. öyle hissettim. 3 abi... milyon turist gidiyor. Nüfus 700 bin. Evet. Gayet iyi. Abi Denktaş'a oy verecekmiş. Bu durumda benim yapmam gereken bu. Bu evin tapusu ancak öyle bende kalacak gibi. Fazla Küçü'ye de veriyor. Ben... Ha yok o <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi müzakereler e, bu arada 30 Mart'a kadar sürecek e, yani Mehmet Ali Bey müzakere etme taraftarı e, bunu yani son dakikaya kadar müzakere edeceğim diyor ama neyi müzakere edecek şimdi 6 başlıkta müzakere ediliyor biliyorsun bu yönetim ve güç paylaşımı Hı hı. Avrupa Birliği ve ekonomik konular bu üç konuda e, Türkiye ta, ya Türk tarafı pardon e, istediğini elde etmiş durumda. Diğer üç başlık mülkiye, toprak ve güvenlik e, ve garantiler burada da hiçbir şey yok, hiçbir ilerleme yok tahmin edebileceğin gibi. Bunlar tabii zor başlıklar burada Türk tarafının taviz vermesi gerekiyor, vermediği için bu başlıklarda hiçbir ilerleme yok. Geçenlerde bu güvenlik ve garantilerle ilgili e, Rum meclisinin, yani Rum tarafındaki temsilciler meclisini öyle deniyor ona bir e, kararı e, tartışılıyordu. İşte e, garantiler konusunun anlamsız olduğu, işte müzakereleri bitiriyorlar diye yorumlandı burada saçma sapan. Yani zaten e, Rum tarafı ister meclis olsun, ister müzakereci Hristofias olsun başından beri bunun artık yani yeni devlette güvenlik ve garanti konusunun konuşulamayacağını söylüyor. Haklılar da yani 1960 garanti ve ittifak anlaşmalarının devamı ne alakası var? Şimdi artık Avrupa Birliği üyeliği federal ünitelere ve her iki topluma da yeterli güvence sağlar diyorlar. Artık bu 1960'daki Garanti sisteminin, yani üçlü garanti, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantisinin artık tamamen çağ dışı olduğunu söylüyorlar. Bu neyin garantisi? Bu işte AVI'nin orada ev alabilme garantisi. <gülüyor> Çok acayip. Ya benim bir de bir kafa karışıklığım var. Doğrudan konuyla Kuşun, bağlantılım bilmiyorum. garantisi. Yani gene bir şey olursa <gülüyor> Kıbrıs'a... Ya vesayet ya. Bu garanti vesayet. Tipik bir vesayet yani. Evet. Evet. Türkiye'nin, Yunanistan'ın ve İngiltere'nin vesayeti. İngiltere bir kere böyle bir vesayet yani biz almayalım diyor. Yunanistan orası bir Avrupa Birliği ülkesidir. Ne vesayeti diyor? Kendisi vesayet altına girmek üzere. Ondan da bahsedeceğim bu arada. <gülüyor> o yüzden vesayet taraftarı olan bir tek ülke var. Biliyorsun biz vesayetçi ülke olarak bir tek Türkiye. Aman bizim oradaki yurttaşlar. Şimdi tabii orada şöyle bir fiili durum oluşmuş vaziyette. Yani artık orada Türkiye Kıbrıslı Türk'ü değil kendi vatandaşının güvenliğini sağlamak durumunda. Evet. Çünkü onlar o Kıbrıslılar'dan çok daha fazla nüfus olarak. Yani böyle bir sorun var ortada. Tam bir absürt bir hikaye yani. Hakikaten o, yani biraz böyle UNESCO oyunlarını ya, tamamen, yaptım, hatırlatacağım. Tamamen yani tam bir Türk işi yani bir e, meseleyi nasıl çözümsüzlük ve... E, halinde sürdürüp çürütmek, batırmak konusunda. Yani bundan daha iyi bir örnek olamaz. Tam bir yani tamamen çamura saplanmış bir konu yani Kıbrıs maalesef. Evet. Şimdi bir de demilitarizasyon meselesine. Şu Yunanistan'dan bahsetmiştik istersen evet. ondan bahsetmiştik. Tamam. Şimdi orada çok enteresan bir gelişme var. Daha çok konuşulacak tabii Yunanistan'ın içinde bulunduğu durum. Evet. Bu yeni antlaşmanın, Lizbon Antlaşması'nın bir 126. maddesi var. Bu çok ilginç bir madde. Bizim e, milliyetçiler okusa e, ayaklanma olur yani. Bu e, diyor ki, e, yani IMF'nin dahi e, hayal edemeyeceği e, e, imkanlar tanıyor komisyona, Avrupa Komisyonu'na. Eğer e, üye ülke ekonomisi kötüye gittiğinde, mesela bu şu durumda, Maastricht kriterlerinden bu e, bütçe açığı %3'ü e aşarsa ki %12,7 Yunanistan'ınki şu sırada. Evet. Burada e, bu 126. maddede e, aşırı e, bütçe açığı prosedürünü devreye sokuyor komisyon. Bu da ııı e, e, o ülke komisyonun dediklerini yerine getirmezse veya getiremezse e, bu ülke resmen e, komisyonun e, idaresi altına giriyor. Ekonomik krizden çıkana kadar. Yani hiçbir ha, söz hakkı yok hukuk dilinde. Ee, ...kararlar alınırken o üyenin e, söz hakkı yokmuş gibi davranılıyor. Bu geçenlerde bununla ilgili bir tartışma vardı basında. Çok istisnai bir durum tabii ama... ...böyle bir şeye başvurulması tamamen gündemde. Yani ekonomik kararlarına... E, ...yani biraz duyun umumiye gibi. Evet, belki Türkiye'de... Hepkiler bilirsen sen bilirsin. Ama. Evet. <gülüyor> Türkiye'de... E sivil ya da Osmanlı askeri gibi. vesayet <gülüyor> <gülüyor> tartışılırken evet. asıl vesayet durumu şimdi burada ekonomik vesayet düğün umumiye geliyor öyle Vesayetten mi? Vesayetten kurtuluşu yok. Bak Kıbrıs'ta vesayet. <gülüyor> Yunanistan'da vesayet. Evet. Türkiye'de vesayet. Peki <gülüyor> Kıbrıs'ın, Güney Kıbrıs'ın yani şeyi Hı? bütçe durumu da... O fevkalade. 10 milyarın yarısı oraya gitmiş. Daha ne istiyorsun? Avucu kadar adarada. Bak abi düşün. Evet. <gülüyor> yani şimdi Almanya bu meseleleri tetikledi diyorlar ama gerçek o değil galiba Brüksel'de o konuşuluyor Yunanistan'ın yaptığı hakikaten inanılmaz bir hikaye ve bugün yani şu sırada ortaya çıkmış olan kepazelik sadece toplam kepazeliğin yüzde onu diyorlar. Ve e, tabi burada komisyonun e, Yunan hükümetlerine çok toleranslı e, davranmış Davrandı, olduğu, evet. Barroso'nun özellikle. E, ama burada sonuç itibariyle yapılacak şu herhalde. Yani Yunanistan'ı bir günah keçisi olarak gösterip, çünkü arkadan Portekiz, İspanya geliyor malum. İrlanda var zaten. Evet, pigs deyince günah domuzu haline geliyor değil mi? <gülüyor> Şimdi burada Yunanistan'a bir çakıp yani onu vesayet veya işte neyse diğer ülkelere göz vermek herhalde mesele bundan ibaret yani öyle anlaşılıyor. Evet çok heyecan verici. heyecan verici bir durum evet neşeli bir durum yani. <gülüyor> peki bir son konu olarak da şey var. yani şimdi işin içindeyiz ben bu bu kriz lafına takıldım bu şimdi olup bitenler sabahtan beri televizyonlara da bakıyorum işte kriz aşağı kriz yukarı kriz yönetimi falan da yani bir kriz olduğu açık tabii de yani bu e, bu böyle birdenbire patlak vermiş bir kriz falan değil yani krizse bu e, akut bir kriz değil en azından kronik bir kriz bir kere yani bu Belki evet. 1983'ten beri, yani Özal'ın iktidara geldiğinden beri yaşanan bir kriz bu aslında. Yani bu sivilleşme süreci bu. Demilitarizasyon süreci, askersizleşme süreci, normalleşme süreci filan. Yani bunu <gülüyor> kriz olarak tanımlamak açıkçası ne kadar doğru? Sanki, yani şimdi izliyorum televizyonları, adam diyor ki, bir tanesi çıkmış, bunu diyor bir an evvel sakinleştirmek lazım ortamı... mı diyor yani. <gülüyor> evet dolar da baksana 1.54'ün üzerine çıkmış. İyi <gülüyor> ayın zirvesine ha. ulaşmış. Bir de öyle haber ha, var. Yani şimdi tabii bu bu çok uzun bir süreç. Yani ya, ilginç şeyler oldu tabii İspanya'dayken başbakan ve yanındaki heyet bunun patlak vermesi yani bu boyutta bir tutuklamanın eee ağır abilerin işi yani 4 yıldızlı generallerini demek yani bunu bu bu bu kadar çok bunların yani gözaltına alınması falan bunlar hakikaten tarihi işler yani bir, bir, bir dönüm noktası oldu açık ve İspanya'dayken oluyor bak İspanya'da da biliyorsun bu Avrupa Birliği sürecinde İspanya 1981'de dört dörtlük bir darbe yaşadı abi hatırlamaz evet hatırlamıyor abi 981 Yarbay Tehero Tehero evet Tehero, onu salı verdiler. ondan sonra şimdi hala bir, bir, bir şeyi var onun böyle vatan kurtarma cemiyeti gibi cemiyeti var Daha hala ortalıkta konuşuyor ama dinleyeni yok tabi öyle mi yani <gülüyor> halen <gülüyor> aktif tabii. çıktı Yunanlı albaylar Hapiste gibi yattım. değil Evet. Bir, bir miktar hapis yattı sanıyorum. Ama. Yattı. Bir miktar yattı ama iflah olmamış. İşte bir cemiyet kurmuş. İspanya'yı kurtarma cemiyeti diye. Ondan sonra orada çalışıyor yaşlı tabii. 81 düşünsene. Evet. 1981'de galaksi operasyonu. Evet. Gibi. Evet. Evet. Ondan önce de 2-3 tane aynı Türkiye'de olduğu gibi başarıya ulaşmamış, hayata geçmemiş darbe teşebbüsü var. Onlar da orada ortaya çıktı. Yani bu İspanya türkiye benzetmesi hakikaten çok velut. Yani çok ilginç. Orada çok söylenecek şey var. Şimdi Avrupa Birliği demişken bütün bunlar olurken İspanya'ya Avrupa Birliği'nden destek hakikaten sonsuzdu. Ve orada yani İspanyolların ve özellikle kralın Juan Carlos'un e, bu darbeleri önlemedeki yerini e, tabi teslim etmek gerekiyor. Hakikaten çok e, sıkı durmuştu hatırlarsın zamanında ve e, çünkü darbeciler ona e, yani onun meşruiyetine sığınarak e, darbeyi e, meşru kılmak istemişlerdi. İşte kralımıza bir sadız falan filan. O da hadi oradan biz siz bana sadık olmayın falan gibi takım <gülüyor> laflar edip demokrasiye sahip çıkmıştı yani burada. Bunun arkasında tabii Avrupa'da sonuna kadar Yunan e, İspanya'yı 1981'deki darbede e, desteklemişti. Evet ve Bugün, İspanya'da da halk da şeyi kuvvetli bir destek vermesinin sebeplerinden biri belki de başlıcası da bu olmalı herhalde krala Carlos'a destek vermeye. Tabii çok vermeni. sevilen bir kral elbette. Bugün Avrupa Birliği Türkiye'de olup bitenler konusunda ne yapıyor? İkide bir de mesela dün kaynağı belli olmayan bugünkü radikalde bir haber var. Türkiye'de görev yapan Avrupa Birliği e, diplomatları, hükümetle kurumlar, ara, yani ordu ve yargı arasında ciddi kavga olduğu tespiti yapıyormuş. E, olup biteni hükümetin de askerin de tam olarak bildiğinden emin değiliz demişler. Bu, bu dün bir laf çıktı biliyorsun. Bütün bunlardan kimsenin haberi yok. E, efendim, Fetullah Camii'yasından geliyormuş bu bütün bu olup bitenler yani hakkını ziyanma. Bizim, bizim açık gazetede dedikoduları takiple görevlendirdiğimiz ma bir ama o bunu söylemedi bile. Ya gördün mü? Bak. Ama Avrupalılar <gülüyor> biliyor. Evet. Ya. Sen <gülüyor> İstanbul'da oturup olmuyor bu işler. Evet, olmuyor. Şimdi bak bak lafa bak. Baş bu e, tabii bu mahreç yok, kaynak yok. Başbakan Erdoğan diyor Avrupalı, yaşanan son gelişmeleri reform süreci için kullanıp atağa kalkarsa Avrupa Birliği'nden yakın destek görecektir diyor. Bak bak bak bu şimdilik destek yok yani. Evet. Destek yok ancak reform yaparsan destek var. Komik yani hakikaten Avrupalıların e, bu e, meseleler e, karşısındaki tavrı. Yani tabii bütün bu olup bitenlerde özellikle Ergenekon sürecinde bu e, yargısız tutuklamalar ve çok uzun süren e, gözaltı, ve soruşturma e, devreleri, dönemleri hakikaten e, yani adil yargılama konusunda Ahim'e gitseler hepsi kazanır tabii. Yani böyle bir e, sorun var. E, ama e, bunun yanında da koskocaman bir e, askersizleşme, sivilleşme ormanı var ki bunu gözden kaçırmamak lazım. En başta da bunu gözden kaçırmaması gereken... Avrupa Birliği büyük elçileri yani Ankara'da oturan arkadaşlar farkında değiller. Bu vahim tabi yani burada bir e, yani böylesine e, işin prosedürüne takılıp önemli prosedür tekrar ediyorum ama prosedüre takılıp e, bunu küçümsemek bu olup bitenleri küçümsemek hakikaten e, çok e, düşündürücü. Füle'nin e, bir açıklaması var. Stefan Füle yeni e, oliyen. E, Evet, ee, onun görevini alan ilk evet e, bu ciddi kaygı e, suçlamaların ciddi kaygı yarattığını söylemiş halkın tüm gerçekleri bilmeye hakkı var soruşturmalar adil bir yargı sürecinin standartlarına uygun yürütülmeli demiş o da hemen arkadan yani bu e, <gülüyor> bu, bu, bu bu konuda Avrupa özellikle yani adil yargı konusunda e, çok e, ısrarcı, iyi. Ama diğer konuda o kadar ısrarcı değil yani. Türkiye sivilleşsin falan öyle bir pek böyle bir dertleri yok. Evet Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raportörü Omen kim o Kim? E, Omen, Omen Ruiten. Omen Ruiten de <gülüyor> yani şeyi söylemiş. Avrupa Birliği kriterinin en önemlisi bir şey işte bu ...kriterlerin yerine getirilmesi... ...yani Kopenhag kriterlerinin... ...ve özellikle ordunun... ...kesinlikle hiçbir parlamento olarak... ...ordunun hiçbir de müdahalesi... ...söz konusu olmamalı diyor. Sivil vesayet konusunda bir şey söylemiş mi? Söylememiş. İşte esas, esas mesele o çünkü sivil vesayet demokrasi demek... ...biliyorsun. Evet. <gülüyor> i̇şte böyle. Evet. Peki. Peki, biz Kıbrıs'a gidiyoruz. Teşekkürler, eyvallah. Cengiz aktarla Avrupa'ya doğru.